kitap ehlini seçme var kitap ehli de nedir onları diyor yolun dar bir tarafına sıkıştırın onları selama zorlayın diyor Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın mektuplarına bakın kardeşlerim mektuplarına bakın hep selamdır müşriklere yazıyor ya müşriklere yazıyor kafir oldukları bir fiil ispatlanan insanlara yazıyor onun için güzel okumak gerekiyor. Güzel analiz etmek gerekiyor. E, bütün meselelerde gündeme getirdiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini getirip hükmü kendine çıkarma, o ayetlerin içini kendinizin doldurması birçok muşkıratları gündeme getiriyor. Eğer bu ayet Allah'tan dedik mi onun içi de Allah'tan olacak yani Allah Resulullah'ın ne yapacağız gideceğiz bak Mehmet Gecel ammasını yaktı <gülüyor> evet Allah hakkımızdan hayırlısını versin hakikaten selamın hakikaten selamın e, dinimizde kulluğumuzda çok büyük önemi var onun için Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bahsederken selamlaşmayı da bu haklardan birisi olarak koymuş. Ve üç günden fazla da üç günden fazla da ne yapmıyor? Bir Müslüman'ın durmasını yasaklıyor aleyküm selam ve abone ol ve dargınlığı üç günden sonra her kim selamı ilk verirse hayır alıp götürdüğünü söylüyor yakaladınız değil mi bu rivayetleri onun için hepsini şöyle bir toparlayıp meseleye öyle bakmak gerekir yoksa e, birini alıp birini bırakma insana hayır getirmiyor getirmiyor çok önemli mesela Aleyküm selam. Hakikaten önemli mesela. Ama Musa'nın çıraklarını hemen görürsünüz. S-A A-S A-S-V-R V-V-R Bak bir tane daha çıksan böyle. Bu büyük harfle yapıyor. Musa küçük yapar. Ben uzun yazmayı seviyorum arkadaş yani sadece aleykümselam ve rahmetullah ve berekatı değil Allah size de bize de merhamet etsin Allah cennetine koysun hazır dua meleklerle derken niye uzatmayalım ki arkadaş değil mi? nasılsa kopyala yapıştır benim güzel bir text dosyam var selamun aleyküm aleykümselam Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. Sen nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Oralar nasıl? Buralar nasıl? <gülüyor> Bunların hepsini yazmışımdır böyle. Ebu Said Hoca'ya yazacaklarım. Aramızda kalsın. Bazı arkadaşlara yazacaklarım. hepsini? Tak tak tak. Çünkü bir açtım mı 9-13 kişi birden selam veriyor, Soru soruyor. Hangi bir neye geçeyim ben? Tak tak. Kop dolayı hapiştir. Kop dolayı hapiştir. Böyle daha güzel oluyor. Buyurun Saycığım. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm Aleykümselam Aleyküm Selam ve Rahmet ve bereket. Hocam ee, bu tanıdığını ya selam ver meselesi ile ilgili bir de toplumun Müslüman kabul edilip yani Allah'a veresini tasdik edip umumen Müslüman kabul edip onlardan onlarda küfür alameti kadar herkesi Müslüman kabul etme olayıyla alakalı bir şey, sorun var yok bunun arkasında işte akayit meseleleri yatıyor yani İslam'ın gerçeğini anlamada imanın tadını tatma noktasında çok şey e, önemli meseleler var arkasında yani misafiriz yani, sadece odaya selam verip vermeme şeklinde görmeyeceksin yani bunun arkasında çok büyük meseleler var yani çok acayip meseleler var o yüzden akayitle alakalı bir konu bu Allah Resulü'nden gelen bir hadiste karşılaştığınız zaman selam verin araya kaya girse yürürken kayayı kurtardıktan sonra yeniden selam verin diyor yani orada girdi selamı çık çıkarken de verin, tekrar girdiğin zaman da vermek gerekiyor yani bu hadise göre işte öyle diyor ya yani hadiste ilk karşılaştığınızda selam verin araya kaya bile girse kayadan kurtulduğu zaman kaya araya girdi birbirinizi görmüyorsunuz görüştüğün zaman yeniden selam verin diyor benim sorum şuydu Şimdi Musa Aleyhisselam'ın kavmi Allah'ın yardımına muhatap olan Allah onlar için Kızıldeniz'e yardımcı çıktılar. Çıkar çıkmaz kendilerine bir buza heykeli yapmasın ise Bu insanlar tevhidi bilmiyorlardı o zaman. Bu manayı alabilir miyiz yani? Yani tevhidi bilmedikleri halde bunlar Allah yardım etmiş oluyor. Böyle bir şey mi? Başka bir şey de Huneyn gününde sahabelerin Allah Resulü'nden bir de şey isteme durumları var. Bize bir zatü emmat yani bize bir ağaç tayin et de o ağaca kılıçlarımızı asalım. Gideceğimiz yere orada gidelim dibinde işte bölgene bakıyoruz şimdi. Fakat bunlardaki bu cehalet olsun. İsa'nın kavmi, İsa Aleyhisselam'ın havarileri Allah bize gökten bir sofra indirebilir mi diyorlar mesela. Bize gökten bir sofra indirebilir mi? Yani demek ki bir insana Müslüman diyebilmek için onların iddiaları demek ki doğru olmuyor. Tevhidi dört dörtlük bilmeleri herhalde gerekmediğine delil midir yani bunlar? Yani Musa Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu. Bu, bu konuda bir konuşuruz. Esselam Aleyküm Arkadaşlar anladınız değil mi soruyu? Özellikle misafiriz. Misafiriz kardeş. Ya selam üzerinde durmamızın nedenini anlıyorsunuz değil mi? Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun Aleyküm. Ee, kardeşlerim, ta Adem Aleyhisselam'dan ele alacak olursak, Adem'in yaratılması ve Allah Azze ve Celle'nin ona git melekler topluluğuna Selam Aleyküm de demesi ve meleklerin de ona mukabele Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demeleri ve Allah Azze ve Celle'nin de Nisa 82'de estağfurullah 86'da yanlış hatırlamıyorsam bunu kayda alması var size selam verildiğinde siz daha güzeliyle mukabele edin tam vermesi sizde tam alın ve hadis-i şeriflerde de baktığımızda verene 10, 20, 30, 40 hasemiye kadar gitmesi var ve bir mektupta Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü bu Davut'ta gelen bir rivayette ise mektubun başında ve mağfiretu yani Allah seni mağfiret etsin diye yazısı var ama hiçbir zaman aramızda alıp vermede Peygamber aleyhisselamın zamanında bu ek yapılmamış. Bu ek yapılmamış ama mektupta var. Birine mektup yazarken bunu ekleyebiliyorsunuz. Aleyküm selamun rahmetullahi vürekatim. Hayırlı uykular. Allah cenneti görmeyi Resul'unu görmeyi nasip etsin rüyada. Nisselamın hakikati Adam oğullarının arasında önemli büyük, hakikaten önemli büyük. Burada Adam oğulları derken inanan inanmayan arasında da, inanmayanların, kafir olanların bile kendi aralarında bir esenlik dilemeleri var. Selam, merhaba, bu tipte. Allah Subhanahu ve Teala'da bunu kayda almış. Selam Allah'ın kendisidir zaten. Selam Aleyküm dediğinde Allah'ın selamı. Allah'ın esenliği, Allah'ın koruması senin üzerine olsun diyoruz. Şimdi bir Müslümanlara, bir Müslümanlara selam verme var. Bir de kafir olanlara selam verme var. Mesela harici dediğimiz insanlar, TV5 ve altının gereği, işte onlara yumuşak davran, güzel söz söyle ki Allah'ın kelamını dinlesinler, işitsin ayetine bina. Et, kim selam ve rahmetullahi wabarakatuhu. Ne yapmışlardır? İlkinde selam verirler. Ayrılırken ona şüpheli bakıyor selam vermezler. Selam vermezler. Bu da neyi gösteriyor? Selam var. Selamın ahkamı da var. Hukuku da var. Selam bir insanın korumasını gündeme getirdiği gibi selam aynı zamanda karşıdakine davette de bir yoldur. Onun kalbini e, yumuşatma, söylediğin söze zemin hazırlama. Bunlar Bir yumuşatma babındandır. Ama e, mesela Yahudilerin gelip de Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamı laf cambazlığı yaparak eslam Aleykum yani ölüm senin üzerine olsun sözü var aleyküm selamu rahmetullah aleyhissalatü vesselam efendimizin de ve aleyk demesi Ayşe annemizin tutulanıp ey Allah'ın Resulü görmüyor musun sana işte beddua ediyorlar deyince Allah Resulü ve vesselamın da ya Ayşe ben de onlara ve aleyk dedim ya sizin de sizin de üzerinizde olsun ama ey Allah'ın Resulü e bilmez misin ya Ayşe Allah Resullerin dua ettiksinin kabul eder. Ona icabet eder. Onlarınkine değil diyor. Ve bu bakları da yakalamak gerekiyor. Anladın mi? Bazı tayifeler selam verirken selamda bir acayiplik yaparlar. Kelimeleri değiştirilir. Önemli değil. Burada davet yönü, tebliğ yönünü ele aldığımız zaman bu ne yapıyor? E bir köprüye atıyor. Neticede Gülsap, hoş geldin. Davet yönünü almak gerekiyor. Yani bu mesele basit değil. Mesela düşün bir odada dahi birisi gelip de e, selam vermediği zaman o adam ne anlatırsa anlatsın. Bana soru sormuşsa cevap alamazsın. Geçen mesela sen de özelden bir e, selam vermeyen selamsız bir tanesinin sorusunu yazdım. Ben de sesli olarak şu cevabı verdim hatırlarsan. Eğer benden cevap almak isterse anahtarı selam arkadaş. Selam vermiyorsa <gülüyor> benden cevap da yok. Madem ona göre gel oğlum, zaman, Ne diyorsun Doru soruyor. İyisin Müslüman bildiğinden öğrensın. Ve evet, Madem cehalet mazaret değil o zaman bu bilim sorduğu soruyla kendi de gavur olur. Anlatabildim mi? Musa'nın kavmine baktığımızda eğer Musa eğer Musa kardeşim Allah Sübhani Teala Onlar da bir hayır görseydi Kızıldeniz'i Firavun'un üzerine kapatmaz Musa'nın kavmini Firavun'un üzerine gönderirdi ama onların kalpleri dünya dünyanın içindekileri dünyanın metanı öyle bir sevmişti ki dikkat edersen Samir'in dökmüş olduğu heykel Firavun'un zılmından kaçarken yanlarında getirdikleri altınlardan paralardandı. onlar o vaziyetlerle Firavun'dan kaçarken, yalnız başına çıplak olarak kaçmadılar yanlarında bütününün ağırlıklarıyla kaçtılar işte inek sevgisini, buzağı sevgisini onların kalbine içirilmesinin sebebi de bu. İnek biliyorsunuz yer ne varsa yer siler süpür. Şimdi ne yer? Ya bu bana zarar getirir, etmez demez. Bunlar da böyle işte. İneğe tapmaları, bunların ne kadar akılsız ve ne kadar bir aciz bir varlık olduğunu göstergesi. Bunların ataları böyle. Belki de maymundan iddia eden de bir Yahudi'ydi bilmiyorum. Fazla üzerinde durmadım ama. Şeytan hakikaten bunlarla e, oynanmış. isteyenlere baktığımızda onlar da belayı bulmuş Musa. Onlar da belayı bulmuş. Çünkü kim Allah'tan bir mucize istiyorsa bu onların hakikaten bir imtihan olmuş ve onların helakına sebep olmuş. Bak salihten buza zaay isteyin, mucize isteyin, Muhtarül ee, Salam'dan Hadirabbin gelsin de işte bize şunu yapsın demeleri. Evet. Tabi iman kalplerine tam oturmuyor. Valla'n imtihanıyla tepe gitmişlerdir. Eğer onların kalbine iman manasıyla oturmuş olsaydı kalplerinde şek ve şüphe arınmış olsaydı Allah onu Firavun'un ordusuna karşı çıkarırdı. Ama onların imanı tam oturmayınca bir peygambere kafirlerin karşısında yenik düşme Allah'ın sünnetullahına uygun bir şey değildir. Allah onların cezasını kendi vermiştir. Tabi. Böyle. Eee buna bir şey diyemeyiz peygamberlere düşen apaçık bir tebliğdir Musa'la apaçık bir tebliğdir mesela Zâdül olayında da Huneyn'e giderken karşıdaki düşmanın çokluğu Müslümanların teçhizatının azlığı ve e, yazın çok sıcak bir zamanın olması, havanın da etkisi var tam bir çınar ağaçlarını yandan geçerken İblis'in vesvesesiyle e, ki Peygamber aleyhisselamın da o sene irtihali var biliyorsunuz. Yani son senesi, son senesi. Buna rağmen o ortamın getirdiği bir şeyle ey Allah'ın Resulü, şunların ilahları gibi bize de bir ilah edinsana denmesi var. Ama Allah Resulü Al İslam'ı, Subhanallah, siz aynı Musa'nın kavmini. Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den geçtikten sonra sahilde gördükleri bir buzayı ilah edinme istedikleri gibi bir şey söylediniz diyor. Yani bu basit bir mesele değil. Hemen akıllarını başlarına getirecek bir söz bu. Burada tekfir de yok. Umumen bir ettik söz konusu. Meselenin önemini, yanlışlığını ve bunun yapılmaması gerektiğini hayırın ve şerrın de Allah'tan olduğunu ve o istemedikten sonra buna hiç kimsenin mani olamayacağı gündeme geliyor ee, bu sahih kardeş sahih Halid bin Velid'i Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam bir putu kırmaya yok etmeye gönderiyor işte diyor git falan ağaçtakini şey yap şöyle şöyle oldu mu yoktur. İşte ondan sonra bir yeriye gidiyor. Şunu da yok. Onu öldürememişim 3 Üçüncüyü kırıp döktüğünde oradan bir ses bir şey çıkıyor. <gülüyor> Şimdi başarılı oldum diyor. Cinler insanları ifsad etmek için heykellerin içine girerler. Seslenirler. Ve insanları saptırmak için her şeyi yapabilirler. Bu tarihte görülmüş ve hadisleri de sabit. Sabit selamın kesikliği Musa kardeş o e, zandan sakının zandan sakının Hadi hatırlayacak olursanız kardeşlerim zandan sakının çünkü sözlerin en yalanıdır diyor yani yalan nasıl bir şey çok kötü bir şey değil mi zanda ondan da kötü diyor zandan zandı ondan da kötü. Ve la tahassusu ve la tecessüsü diyor. Tahassus nedir? Şimdi burada ikimiz konuşuyoruz Musa ile. Evzai şöyle bizi duramayacak şekilde karşıda duruyor. İşte ne konuşuyorlar? Benim konuşuyorlar? Benim mi ediyorlar? Şöyle mi ediyorlar? Böyle mi ediyorlar? Tipindeki sözü ve tahassusu yani iki kişinin konuştuğunu senin olup olmadığını araştırma. Vela tecessüsü yani benim Müslüman'ın gizli ayıbını evet bu ayrı. Bir Müslüman'ın gizli ayıbını araştırmak haramdır. Peki bir insan bu ikisini yaparsa ne olur? Ya hasetinden ya başka bir şeyinden yapar. ifşa ederse İfşa edilen Müslümanın kalbi kırılır değil mi? Sırt dönmesine, kabalaşmasına ve kalbin kararmasına sebep olur. İşte hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devamında bunu yapmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, kardeş diyor. Ve hemen akabinde bir müminin bir müminin üç günden fazla sırtını dönmesi arkasını dönmesi yani kuş yakışı kalmaz diyor. Ve başka bablarda gelen rivayette dargınları barıştırmak için yalan bile caizdir. Veyahut dargın olan insan bir araya geldiğinde ilk senan gelen hayralı götürür diyor. Bayramlara baktığımızda küskünler dargınları barıştırın diyor. Ve Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından bahsederken, birincisi selamlaşmaktır. Birincisi selamlaşmaktır. O birincisi yoksa o bir beşi düşer. Beşin hiç önemi yoktur. Birbirinin ve gündemdedir zaten bunlar. Selam varsa hepsi var. Veya hepsine zemin var. Selam yoksa Şimdi el alın. Selam vermediğin birine, almadığın birinin cenaze namazını kılar mısın Musa? El cevap hayır. Selam vermediğin birisine belki gidersin hasta yattığında ziyaret edersin. Niye? Nas var. Bir Yahudi dahi olsa Allah Resulü aleyhissalatü ve ne yapıyor? Ona ziyarette bulunabiliyor bunu bile vesile kılıyor daha emir olduğu için bunu yaparız ama selam alıp verilmeyen birisine cenaze namazı kılınmaz yani bu babları yakalamak gerekir kafir olan veya müşrik olan birisine selam verilse dahi bazı hallerde bu illa da onun Müslüman olduğunu veya onunla tamamen hemdan olduğumuzu getirmez bunu yakalamak gerekiyor. Tanıdığına tanımadığına derken burada daveti gündeme getiriyor. Senden gelen sözün kabul için bir ortam. Yoksa dikkatli bir müslüman dinini ishar eden bir müslüman dinini ishar eden bir müslüman kimin dost, kimin düşman kimin emin kimin emin olmadığını bilir çünkü Maide suresinde Allah subhanahu ve teala onlar sizin yanınıza geldiğinde diyor müslüman olduklarını söylerler ama kafir olarak gelip kafir olarak gitmişlerdir bu babı güzel yakalamak gerekir kardeşlerim Veyahut Bakara suresinde münafıklardan bahsederken onlar sizin yanınıza geldiğinde biz de sizdeniz biz de sizin gibi inanıyoruz derler diyor ama onlar şeytanları inan baş başa kaldıklarında selam kardeş anikim selamünaleyküm şeytanları inan diyor tamam sade adamın birisi geliyor oturuyor Allah Resulü kâlihi sallatüv şu adama diyor sohbetin adabını öğretin diyor sahabenin birisi onun kolundan tutuyor, götürüyor gel selam aleyküm de otur diyor. Adam selam aleyküm diyor, oturuyor bakıyor şaşkın şaşkın başka bir şey yapacak mı diye aleyhissalatü selam sözünü bitirdikten sonra sohbetin adabı selam aleyküm izni ise selam aleyküm diyor. İkisinin birbirinden bir farkı yoktur diyor. Evet bu bablar da var kardeşlerim Allah subhanehu ve teala hakkıyla anlayanlarda eylesin. Selam Esselamu Aleyküm Ve Aleyküm Esselam ee, Bunlar Arapça'da var. Teferratıyla alakalı e, şu an bir şey diyemeyeceğim. Bu Sayyid Hoca'ya sorma inşallah. Arapçanın inceliklerini çok daha iyi bilen birisi. Ee, ona sormakta bu meseleyi daha hayırlı diyorum ben bilmiyorum ama es takısının kullanılmasında bir sakınca olmadığını biliyorum çünkü kullananları da biliyorum Arapçayı çok iyi bilenleri de kullandıklarını biliyorum karanlığına dair bir şey bilmiyorum Ama bakalım biraz daha yakınlığa getiriyor Selam aleykum ve aleykumu selam diyordu mesela alan kalsın. hakikaten bir yakınlığa getiriyor ki selam zaten yakınlığa getirir girer kemal <gülüyor> tabi çünkü selam imanın e, şartlarından olduğu gibi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğu gibi, Ali Tevhid de zaten imandan sonra gelen, yani iman tevhidin zemini oluşturuyor. Allah için sevme, Allah için buhur veya Allah için düşmanlık bunlar zaten La İlahe illallah olmazsa, olmazlarındandır. Ama tevhitte yani bir selamı kesme, tevhidin hatırını hiçe sayma insanın imanını da götürür. Yani birçok şeyi tehlikeye sokar. Bu bazen, e, her mesele direkt veya dolaylı yoldan tevhidten alakası vardır Kemal. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yoldan insanlara eziyet verecek bir şeyi izale edin diyor. Amin. Aleyküm selam ve ee, İzale etmesen ne olur? İmanda in olur. O şuben kemale ermez. Ama ya bu da imandan ne olur desen ne olur? Bak bu tevhid babına gider geleni kabulde yüksünme senin tamamen dinden çıkmana sebep olur. İşte bu baktan hemen hemen her mesele gerek olmasa bile dolaylı yoldan tevhidten alakası vardır. Bu baktan. inkarı götürür adamı. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Arkadaşlar ben de müsaade istiyorum hakikaten dilim keçileşti. <gülüyor> Makbul bir dua, korkan bir kalp versin. Aleykümselam ve Rabbim. Rabbim vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin verin inşallah herhalde Musa bir şey diyecek sonra bırakayım. Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm selamun ve, ve berekatü hocam sorum şuydu eee arkadaşım birisi sormuştu akşam birisine yardımda bulunuyormuş bu bir öğrencisinin birisine sonra sonra o kişi tabi alabilirsiniz soru sorabilirsiniz tabi eee zamanla kendisi istemeye başladı diyor ben bundan dolayı diyor bir soğukluk meydana geldi o kişiye karşı diyor yani yardımı kendi gönlümle yapıyordum diyor sonra işi diyor şeye götürdü artık kendi ihtiyaçlarını söylemeye başladı ben de şöyle söyledim bilmiyorum doğru mu yani başında tacıyla veya at üzerinde bile gelse erdilenmeyi kendine yakıştırıyorsa onun avucuna bir şey koy diye bir hadis aklıma geldi şeyde Ebu Davut'ta okumuştum başında tacıyla veyahut da at üzerinde bile gelse, dilenciye ver. Bir de biz Allah Azze ve Celle için veriyoruz. Yani o kişi için vermiyoruz. Yani Allah Allah'a bir borç olarak veriyoruz. Kimin için çalışıyorsak Allah da kıyamet günü onun ecrini kat ölecektir. Teşekkür beklemek falan da gerekmiyor dedim. Bir de üç kişiden bahsediliyor ya hocam ee, yani bir adam Allah yolunda bir şeyler vermek istiyor, gece çıkıyor veriyor, ilk verdiği işte zengin, ikinci verdiği fahişi, üçüncü verdiği fakire denk getiriyor ama Allah üçünü de kabul etti diyor böyle bir hadis var mı? yani size gelenden bize gelen, yani dilencilerden dilencilere karşı tavır göstererek bir şey vermemek mi gerekiyor? ya bunlara verirse kötülüğe alışır falan şeklinde mi yani? bu konularda anlatır mısınız? Yani direnci zengin olsa hayatta ne bileyim çalışır durumda olsa bile vermemek lazım şeklinde düşünülüyor. Halbuki benim bildiğim attığın sırtına bile gelse vermek gerektiğini biliyordum ben. Buyurun hocam. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Birincisi İfk hadisesine el alın. Bir peygamberin pak sevcesi müminlerin annesi böyle bir insana iftira atan adama bakın. Müminlerin annesine iftira atan bu adam, müminlerin annesinin babasının nafakayla beslediği bir adam bu duyunca Ebu Bekir ne diyor? Bir daha ben ona bir şey vermeyeceğim diyor. Allah subhanahu ve teala ayetini indiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'i çağırıyor. Sen buna şu ana kadar bu parayı neden veriyordun? Allah için diyor. Öyleyse vermeye devam et diyor. Herhalde bu misal bu soru soran arkadaşa yeterli Musa. Düşünün, hala daha o meseleyi iddia eden birçok ahlaksız ve artık zikretmek istemiyor kayıfeler var. Ebu Bekir Efendimiz Allah kendisinden razı olsun, hay hay Allah'ın emri başın üstüne diyerek veriyorsa bize halt etmek düşer. Bu ikincisi hatırladığın hadis doğru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dilenci diyor at sırtında dahi gelse onu boş çevirmeyin diyor. Keçinin tırnağı bile olsa onun avucunu tutuşturun diyor. Ama onlar diyor ahirette elsiz ve yüzsüz haşrolunacak diyor. Onlar diyecekler ki diyor Ya Rabbi hem elimiz de vardı yüzümüz de vardı. Neden şimdi yok? Neden bu, bu ceza dediklerinde Allah Subhanahu ve teala evet ben size el de verdim yüz de verdim ama siz yüzsüzlük yaptınız bugün de cezanız bu diyecektir. Bunlar sadece bu babdan cezası. Aynen öyle. Olmayacak. Eli de olmayacak yüzü de olmayacak. Bunların ilk cezası bu. İlk cezası bu. E, Nesil'e gelen ise buradan zekatını vermek için ben gece çıkacağım ilk önüme geleni vereceğim diyor o gün verdiği ilk gün fahişe oluyor İnsanlar hep onu konuşuyor adamın birisi fahişeye zekat vermiş diye İkinci gün çıkıyor yine vereceğim diyor bu sefer zengine dek geliyor İnsanlar hep konuşuyor falan işte zen birisi zengine zekat vermiş diye üçüncü gün çıkıyor bu sefer hırsıza dek geliyor Tabii kendi bilmiyor. İnsanlar hırsızların birisi zekat vermiş diye gülüşüyorlar. Ve rüyasında o insanların hepsinin hidayete erdiğini zengin pişmanlık pişman olup cimrilikten vazgeçip insanlara yardımcı olduğunu ve etini satan kadının kendisini hiç tanımadığı halde bir insanın gelip kendisine para verdiğini, halbuki kendisinin etini satarak hayatını kazanan bir kadın olduğunu, bunu yapmadan da Allah'ın kendisine bir şeyler nasip edeceğini görür. Bir hırsız insanların izni olmadan eşyalarını aldığını, halbuki hiçbir şey yapmadığı halde Allah'ın ona bir şeyler ikram ettiğini düşünür ve hidayetlerine vesile olur. Bu uzun bir şekilde neseydi? kitabı zekatte geliyor. Sahih bir rivayet. Ama alan el, veren elden aşağıdadır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu nerede diyor. Adamın birisi dilenmeye geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisine üç beş dirhem vererek git diyor. Bir balta satın al gel. Ve kendisi de kendi eliyle ona bir sap takıyor Medine'nin e, her tarafı ormanmış kardeşlerim eskiden hatta günümüze kadar da böyle e, internetten de arattırırsanız Medine'nin eski resimleri diye tamamen böyle orman gibi gene görürsünüz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o adama ip veriyor aldır git odun kes git pazarda sat diyor. Sonra diyor iki hafta sonra bana uğra diyor. Adam iki hafta sonra geldiğinde ey Allah'ın Resulü işlerim yolunda kazancım var. İşte şu kadar da biriktirdim. Bu da sadaka diyor. Allah Hesu'na sallatü alan el veren elden aşağıdadır diyor. Bu sözü burada söylüyor. Yani gücü kuvveti yerinde olan bir insanın girenmesinin hoş olmadığını Allah indinde de hoş bir şey olmadığını söylüyor ama at sırtında dahi gelse boş çevirmeyin diyor bu aynı kadınlar diyor ki Allah'ın Resulü <gülüyor> geldiğinde maklamız bizim değil kocamız kıskansa kızarsa ne yapalım üç şey hariç diyor üç beyazı vermeyin ateş, tuz öbürü değildi un muydu şu an kafamı durdu bunun dışında diyor ama ne verirseniz size bir eşinize iki ecir vardır siz verdiğinizden dolayı eşiniz de diyor o mala sahip olduğundan dolayı diyor hem vermiş gibi hem de malından verildiği için diyor ona da iki kazanç vardır diyor ee, kardeşlerim müminlerden bahsederken Allah Azze ve Celle onlar kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde ihtiyaç içinde olduklarını hissettirmeyenlerdir diyor. Asıl miskinler asıl Allah dostları Allah'a tevekkül eden insanlar bunlardır. Allah bizi onlardan kalsın, Ağlama, serzenişte bulunma, dilenme bunlar müminin işareti değil bunlar mümkün değil Allah bize konu at, bereket ihsan etsin sıkıntı hakikaten iyidir Allah'a daha yakın olursun bolluk her zaman beladır hakikaten beladır Hesap da beladır e düşünün şimdi fakirlerin, zenginlerin cennete gireceğini ele alalım cenneti bırakalım hadi cennetlik diyelim ikisinin arasındaki mesafeye bakın yani zamana ne kadar sonra zenginler cennete girecek değil mi ne gerek var ya o kadar hesaptan uğraşacağız gariban yaşa gariban öyle arkadaş değil mi bunlara da dikkat etmek gerekiyor misal kardeş ee, eğer veren birisi hayırlısı ise karşıdaki her ne kadar suistimal etse de herhalde Ebu Bekir Efendimiz'in verdiği nafaka verdiği adamın suistimalı kadar değildir. Öyle değil mi? Herhalde o kadar değildir. O kadar da uzun değildir. Allah subhanehu kuvvet bizleri hayırda daim kılsın. Başa kakan değil verdiğinin karşılığını Allah'tan bekleyenlerden eylesin. Aynen kitapta Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlardan bir ücret istediğinde de bu onlara ağır geldi de onun için iman etmiyorlar. Diyor. Yani buradan yakalatmak istediğim nokta şu istemeden versek belki istemesine de sebep kalmayacak durumun varsa verirsin yoksa boynunu bükersin sahih kıyamet alametlerinden birisi çöllerin yeşereceği Arafat'ın ağaçlarla dolu olacağı valla Arafat'taki ağaçlar koca koca olmuş orman gibi olmuş amin e, çölü gördüm ben 6-7 tane traktörü yan yana dizmişler mesafeli belli bir şerit yapmışlar üstünde borular var aynı hizada gidiyor geliyor devamlı üstten su akıyor çölü yeşil yapmışlar hadislerde sabit nehir akacağını bilmiyorum yeşereceği sah sahih nehir akacağını bilmiyorum çölün yeşereceği Arafat'ın nüzdelefenin orman gibi olacağı ağaçlanacağı bunlar sahil bunlar kıyamet alametlerinden küçük alametlerinden ve bunlar şu an vuku bulmuş Arap şeyhlerinden birisi zengin birisi gelen hacılar rahat etsin diye e, baya bir ağaç diktirmiş servetini harcamış onları tutması için de baya bir şu harcamış hakikaten de tutturmuş yani iman ehlindense Allah razı olsun hakikaten güzel bir iş yapmış ben haçtayken hep ağaçların altında oturdum yattım yani çok da güzel istifade ettik onların <gülüyor> yanmıştık yani bu kıyamet alametlerinden var evet ben müsaade istiyorum kardeşler hakikaten yoruldum Rabbim subhanahu ve teala yaşatırsa hayırlan yaşatsın canımızı alırsa müslüman olarak alsın biz Allah'tan geldik yine aldırıcılarız Rabbim subhanahu ve teala nefsimizi ıslah etsin gönlümüzü İslam'da sabit kılsın Kendisini sevdirsin. Ve ona kavuşmayı bizlere sevdirsin kardeşlerim. Hepinize selamun Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Erken kalkıyor arkadaşlar o sebeple Yine iyi durdu bu saate kadar Sabah namazdan sonra Başlıyor çünkü ders yapıyor Yine iyi durdu ya yani, maşallah Akşama kadar da çalışıyor Yoksa daha başka Konuşturacağımız konular vardı Aslında bu konular Biraz önceki konular çok çok uzun Anlatılmış Anlatıyor zaten siktilerinde Derslerinde ama canlı olarak anlatılır zaman ara soruları da çıkıyor. Daha güzel kavramamıza neden oluyor. Şimdi burada yine bir mikrofon şeyi yapalım arkadaşlarla. Mikrofonu şimdiden bedavaya vereceğim. Hem seslerini duyalım. Hem bize herkes birer hadis okusun. Veya Kur'an'dan bir sayfa okusun. Mehalinde. Birkaç hadis okusun. Hem sevap alalım okuyen kişi sevap alsın hem de sesini duymuş olalım Bin Erkam'dan başlayalım mesela aşağıya doğru Ebu Halil, Baki Saad bin Muaz, Kemal Ebu Hafs, Usap bin ve hepsinden sırayla birer hadis birer ayet alalım Ebu Hafs Türkçe şey yapamazsa Arapça Kur'an okusun onu dinleyelim inşallah mikrofonu bırakıyorum Bin Erkam mikrofon sende selamun